Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı günler değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ile birlikte bir Gönül Sadası programına daha başlıyoruz. Bugün bir misafirimiz de var stüdyomuzda. Göz hastalıkları uzmanı benim kadim arkadaşım Doktor Hikmet Yavuz Katipoğlu da bizimle beraber olacak. Sohbetimize arzu ettiği yerden o da katılacak. Hocam hoş geldiniz. Hikmet hoş geldin. Hoş bulduk efendim Hocam bugün size zor sorularım var. Kafamda bir süredir psikolojik olarak oturtmaya çalıştığım bir mesele var. Ee, bununla ilgili de okuyorum. Fakat hep tabii biz batılı kaynaklardan okuduğumuz için e, onların verdikleri cevaplar hep kısıtlı ve mahdut oluyor. Sizden e, şunu merak ediyorum. İyi ömür, güzel ömür nasıl tarif edilmesi lazım? Yani bizim noktayı nazarımızdan, bizim medeniyetimizin dahil olduğumuz anlam dünyasının bakış açısından iyi bir hayatı nasıl tanımlarız? Hocam, uzun bir sükürtü <gülüyor> sen. <gülüyor> uzun bir nereden yorduk. başlayacağımı bilemedim. Evet, e, bu demek ki anlatacak çok şey var. Ee, şöyle söyleyelim isterseniz. Önce şu iyi bir tarif edelim. Evet. De Hı -hı. ondan sonra nereden başlayacağımıza gelelim. Şimdi tabi siz Batı'ya karşı hemen rezervasyon cümleleriyle girdiniz hadiseye. Evet. E, Batı da Rahman isminin kanatları altındadır. E, her ne kadar Batı e, rasyonalist bir yaklaşımlı hayatı hı hı. aklın e, çerçevesine hapsetmiş ise de oraya da bir takım e, rahmet esintileri düşüyor. Ben bu kanaatteyim. Yani Batı'yı... ...bu gözle okuyorum... ...hala da okuyorum... ...tabii şu da var... ...batının bir sistematiği var... ...bizim sistematiğimiz orta da varmış... ...doğru çok güzel muhteşem bir sistematik... ...ama değişen zaman içerisinde... ...bizim yeni bir sistematiğe ihtiyacımız var... ...bu değişen zaman da hemen söyleyeyim... E, ...dağıtmadan konuyu devam edeyim... ...efendim tarım toplumunda sanayi toplumuna geçilmiş... ...bu değişik, ciddi bir kırılma insan hayatında... Hem bireysel hem toplumsal. İslam medeniyet tasavvuru sanayi toplumunun mantalitesine uygun oradaki anlayışa, yaklaşıma düşünce tarzına uygun bir kurgulama üretemedi. Bunun sancıları devam ederken 20. yüzyılın 3. çeyreğinde iletişim toplumuna geçildi. Bu travma da halen devam ediyor üzerinde İslam toplumunun. Biraz yani geride mi kaldık geride yetişemedik, kaldı. yetişemedik mi yetişemedik. yani evet. üretmemiz lazım bu teknolojik değil zihni bir tavır üretemedik kalbi ve zihni bir yaklaşım üretemedik buna karşı ben şimdi şöyle bakıyorum e, tarihi bu gözle uzaktan okuduğum zaman çıkan sonuç bu ama ben size şunu söyleyeyim her zaman da tekrarlıyorum e, diğer bütün insanlar da benim yaptığımı yapıyorlar yani, katik, yani bir düşünür bir Hı -hı. filozof bir bilgin e, tarihi okuyor, oradan bir sonuç çıkarıyor. Diyeceksiniz ki o senden çok daha akıllı olabilir. Hı hı. Hiçbir itirazım yok, daha görgülü tabii ki olabilir. Ama kategorik olarak aklımızı kullanıyoruz ve bir bir materyal muhtebiyatına bakıyoruz. Oradan bir sonuç çıkarıyoruz. Dolayısıyla kategorik olarak aynı şeyi yapıyoruz. Bu bir e, benim için bir korunma cümlesiydi kaydı Evet. Şimdi konuya gelelim. Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi diye bir kitap var Türkçede aslında bir de Aldo Haksi'nin Kadim Felsefe diye bir kitabı var. Ya, Orada hocam çok ilginç şeyler. Mesela Mevlana'nın söylemiş olduğu bir sözü bir batılı bilge de söylemiş oluyor. Evet. Çok büyük çakışmalar var. Evet. Yani, Hikmet müminin yitik malıdır. Onu nerede bulsa alır diye evet. bir hadis-i şerif var ya. Evet. Hikmetin coğrafyası yok aslında. Evet. Doğu da batı da Allah'ındır. Evet. Dolayısıyla ya. sizin rahle i evet. geçmiş olarak ben de Dur, estağfurullah, estağfurullah. E, deminki sözlerimi düzeltiyor <gülüyor> ve lütfen, hikmeti <gülüyor> nerede bulduysak alalım diyorum. <gülüyor> <Evet. Uttubül gülüyor> ilme Şimdi biz buradaki Çin'i uzaklık manasında tabii alabiliriz evet. ama Çin aynı zamanda farklı bir tasavvurun vatanı. Evet. O tasavvur Çin'de var. Dolayısıyla olay o. Şimdi gelelim iyi hayata. İyi hayattan kastınız ne? Her medeniyet tasavvuru iyi hayattır tarif ediyor kendisine göre mesela kapit, modernite tarif ediyor Hı -hı. kapitalizm tarif ediyor sosyalist medeniyet tasavvuru tarif ediyor ortaçağ hristiyan katolik tasavvuru tarif etmiş İslam da tarif ediyor İslam medeniyet tasavvurunun e, iyi hayattan kastı rızayı bari tahsil eden bir hayat bunda iki tane basit formülü var birisi hakka muhabbetle ibadet etmek kulluk etmek hakka Hakka muhabbetle kulluk etmek, mahlukata şefkat ve merhametle hizmet etmek. İslam medeni tasavvurunun iyi hayattan kastı bu. Bu genel kriter. Dolayısıyla bu kritele göre, bu ölçüye göre bunun biçimlenmesini her dönem kendine göre yapıyor. Yani hakka muhabbetle ibadet etmek. Bu ibadet her an ibadet olabilir. Salat-ı daimun dediğimiz. Hmm. Zaman zaman ritüellerimiz var, askeriler var. Azamisi yok bunun. Her an birlikte olmak var. Her an hatırlamak var. Kulluğunu hatırlamak var. Bir de tabii yani e, mükellefiyet, şer'i mükellefiyetler var. Geçen gün e, uzun yıllar dervişlik hizmetinde bulunmuş e, bir zatla sohbet ediyorduk kendi efendisini anlatırken dedi ki ben onun bir an bile kulluk şuurundan uzaklaştığını görmedim. Evet. Her an huzurda e, imiş gibi yaşadı ve e, bir an bile o orada değildi. De, bu dünyada e, sadece kaba gerçekliğin dünyasında olduğunu hissettirecek bir tavır görmedim dedi. Evet. Mesela bu da bir tespit. Evet. Doğru. Doğru. Bu arada tam okuyamayacağım ama. ...dünyaya geldim gitmeye... Ben derim evet. Hazreti Niyazi'nindir yani... ...hüsnü ile an seyretmeye, seyretmeye diyorum yani... ...bu dünyaya biz gitmek için geldik ama... ...hüsnü ile an, güzellik ve zarafet seyretmeye geldik... E ...böyle bakmak lazım, İyi hayat işte bu... ...bunun da yolu gayet basit... ...insanın e, Cenab-ı Allah'la barışık olmasından geçiyor daha hmm. geçen birkaç sohbet evvelde galiba söyledik hmm. ilk defa işittiğimde çok yadırgamıştım demişlerdi ki evladım Allah'ın kuldan razı olması kolaydır kulun Allah'tan razı olması zordur hmm. çok, yani tuhafıma gittiydi ne demek bu bilen yani zayıbari sonra yani söylediler tabi başınıza gelmeyince anlamıyorsunuz başınıza gelmesi lazım ya bu böyle olmasaydı bu bile yani ...acabaya getiriyor... ...hele üf püf derseniz... ...iş bitti yani... ...fok <gülüyor> real bir şey bu yani... ...kulun Allah'tan razı olmaz ...şikayet... E, ...kültüründen Ş çıkmak... Sistem var bizde... Hmm. şey İslam Yahya'nın çok güzeldir yani... ...neler çeker bu gönülü söylesem... ...şikayet olur diyor... Hmm. ...hem söylüyor hem söylemiyor yani... E, Fuzuli'nin de meşhur şeyleri... E, ...dizeleri var ya... E, Söylesem tesiri yok, sussam gönül, gönül razı, razı değil. değil evet. Fuzul dediğince Aklıma şey geldi. Hı -hı. Kamu bimarına canan Hı -hı. devayı derde der insan. Niçin kılmaz bana derman beni bimar sanmaz mı? Eyvallah. <gülüyor> Sitem tabi naz naz yapıyor. yapıyor tabi. Bizim için iyi hayat, Hı -hı. yani kalbimizin mutmain olduğu bir Hı -hı. hayattır. Bu hayat da İslam medeniyet tasavvurunda Hakka muhabbetle ibadet bu zor bir şey evet. anneannem derdi ki Bey namaza abdest ibri yüz okka gelir evladım derdi onların zamanında çünkü abdest ibrikle alınıyor yani gençliğinde öyle sonradan ihtiyar yaşında eve çeşme akarsu telkot suyu geldi İbrik ve leğen oluyor hı hı. öyle alınıyor birisi de ibrik su döküyor bazen bazen de dökmüyor kendi alıyor bir namaza abdesti bir yüz okka gelir dedi kalkmıyor. O çok güzel. <gülüyor> çok ağır, evet. Harika Abdest bir söz. kalkmıyor çok ağır geliyor yani. Allah kolaylaştırsın. Amin. Allah kolaylaştırsın. Evet Hikmet Bey evet. sizden de hocamızla devam edeceğiz. Sizin bu konuda <gülüyor> kanaatleriniz ne? Hakikaten e, şimdi bir fiile kaçtık gelen kısmı var. Hı -hı. E, doğru şeyleri yapmak, e, doğru ahlakla ahlaklanmak. E, pratikleri emredildiği gibi e, uygulamaya çalışmak e, kalp kırmamak bir de işin isim ve sıfatlara ait bir tarafı var herhalde yani orada da bilenlerle bilmeyenler bir olur mu dediği kısmı yani bizi e, pratiklerimizin ötesinde e, bilgisayar bir farkındalığa davet ediyor esasında yani e, abidlikten arifliğe davet ettiği bir kısım daha var o e, kalitenin iyinin içerisinde daha bir iyi ortaya çıkıyor. Orada e, hayretimi artır dediği durum e, sürekli e, dolmayan bir kap e, bilgiye olan e, açlık ve o e, bilgiyle beslendikçe e, topraktan olan cesedimizin nasıl organik materyallerle beslendiği gibi ee, hakikatinin de bilgi olduğu düşünülebilecek ruhumuz da bilgiyle besleniyor. Dolayısıyla o e, bir Müslümanın e, iyi yaşantısı aynı zamanda e, kendisinin ilminin artması Rabbinin e, mükemmelliğine ait ilminin artması e, çok çok önemli. Ee, Aslında o <gülüyor> ilmin artışı ile beraber belki güzelliği aksettiren bir ayna olmaya daha çok başlıyoruz. Hep sufiler ruhun cilalanma, kalbin cilalanmasından bahsederler ya, kalbin cilalanması aslında onun dünyanın kirinden pasından arındırılması için bir metafor. Kalp arındığı zaman kainattaki güzelliğin çok daha büyük bir yansıcı, yansıtıcısı, daha güzel bir aynası haline geliyor. Evet. Yani bu... Aristo, muallimi evvel Aristo, ödamoni diye bir şeyden bahsediyor. Daha önceki programlardan bahsetmiştik. Ee, i̇yi hayatı hocam antik felsefeciler, kadim felsefeciler hep değerler ve erdemlerle barışık bir hayat olarak tanımlamışlar. Ancak işte modern zamanlarda iyi hayat dediğimiz zaman böyle daha hedonistik, daha insanın anlık hazlarına hitap eden haz parçacıkların hiç asla elden kaçılmaması e, gereken şeyler olduğu yönelik bir tasavvur yerleşmiş yani günümüz e, toplumuna baktığımız zaman e, bir öte dünya tasavvurunun yokluğunda diyor ki niye ben bugünü her anı tıka basa lezzetle doldurmayayım maddi lezzetlerle doldurmayayım beni e, alıkoyan şey ne Çürüyüp gideceğim öleceğim ve bir yokluğa karışacağım. O halde bu anımı sadece benim için iyi olan şeyle niye doldurmayayım? Evet. Ee, dolayısıyla orada bir hedonizme e, e, hazcılığa bir kayış oluyor. Ama insan acaba e, aynısından bir şeyin daha fazlasını almakla bir şeyin aynısını daha fazla almakla mutmain oluyor mu? İşte hocamız bey Bey'in dedi o olmuyor. Yani ceset hı hı. toprak onun beslendiği has kaynakları hı hı. başka kalbin beslendiği has kaynakları başka o da işte ilmi ilahiden verilenle kalkmutmayın oluyor. Ayettir değil mi Elâ. Bi zikrillah tatmainnal kulub. Hasan bastı ben çok sevmiştim hiç diye tercüme ediyor gözünü aç. Ela'yı Hı -hı. Muhakkak ki Allah sıklıkla kalpleri tatmin eder. Şimdi bunun Yunus'ta karşılığı Hı -hı. var. Aşık oldum ben Allah'ın adına diyor. Esma'ya doyamadım lezzetine tadına. Neden? Çünkü Yunus Esma'yı biliyor. Hı -hı. Zatını bilip bilmediğini bilemiyor, biz beşeriz. Hı -hı. Ama Esma'yı biliyoruz. Esma'nın Müslümanlığını görüyoruz dünyada. Diyor diyor ki aşık oldum ben Allah'ın adına. Doyamadım lezzetine, ne kalbin tatmini. istiyor daha çok, istiyor. Eyvallah, eyvallah. Ee, böyle bir e, yaklaşım. Biraz belki e, Aristo'nun şeyi çok geniş bir tarif o. Hı -hı. Yani erdem ve değerler evet. e, dediniz. Modern zamanlarda değerler değişti. İnsan yine değerle yaşıyor. Hı -hı. Yani insan içgüdüsel bir varlık bir boyutuyla ama onunla yetirmiyor. İnsanda akıl e, duygu alanı Vicdan ve hafıza var Bunlar çok mühim şeyler Dolayısıyla insan sadece bir kanalda giden Bir su gibi değil o, o içgüdüsel hayat öyle Onun çok fazla seçeneği yok Ama insanda irade de var Çok fazla seçeneği var İşte o insanı yönlendiren değerler Kadim zamanlarda antik Yunan'daki Değerler başka Ortaçağ Hristiyanlar'daki değerler başka İslam'daki değerler başka Modernist değerler başka Hedonizm modernist bir değerdir. Siz bir kabul yapıyorsunuz. Bu kabule göre dünya hayatından sonra hayat yok diyorsunuz. Bu bir kabul, hı hı. bu bir varsayım. Kategorik olarak baktığımız zaman bir Müslüman da bir kabul yapıyor. Bu tehlikeli bir söz ama söylemek durumundayım burada. Hı hı. Öteki de inanıyor yoktur diye kabul ediyor. Ha bazısına dünya hayatından sonra bir hayat vardır gösteriliyor. O zaman işte iman tahkiki oluyor. Aslında gösterilmemiş... ...o kocakarı imanı en güzeli... ...sormuyor da... ...devam ediyor... ...yani mantıksal baktığımız zaman... ...aklı kullanarak baktığımız zaman... ...görünen bu... ...değerler değişmiş sadece... ...peki bu değişen değerlerle mutlu bir hayat oluyor mu? Olmuyor... ...bunu biz bugün gördük... ...yani modernitenin geldiği noktada... ...kendi insanla ve dünyaya sunduğu çerçevede... ...mutluluk dediğimiz her neyse... ...o işte hmm. kalbin tatmini... ...iç huzuru... ...onun olmadığını gördük. Hikmet Bey... Ee, ...hakikaten o... E, ...negatif feedback çalışan mekanizma... E, ...toprak üzerine... E, ...kurduğunuz ya da madde üzerine... ...kurduğunuz bir hayat... E, ...size kalıcı bir tatmin sağlayamıyor. Bu bir yerde çok büyük bir lütuf... ...aynı zamanda çünkü sizi... E, ...baha başka bir anlam var mıdır... ...bu maddenin ötesinde... Ee, ...oraya getiriyor... Ee, ...bu belki... ...ilk baştaki soru o... ...iyi hayat... ...hocamın da e, çerçevesini çizdiği gibi... ...o iyi hayat nedir, nasıl tarif edilir... Müslüman iyi hayatıyla... E, ...maddeci bir... E, ...batı medeniyetinin... E, ...iyi hayatı arasındaki farka baktığımız zaman... ...o bütün enerjisini... ...libidosunu zaten... Bu zaman dilimde sonuçlarını almak üzere kurgulamış. Ama Müslüman öyle değil. Müslüman bir tarafta ahiret dinancının gereği e, doğruyu yapmak e, karlı ve kısa vadeli çıkarlarının e, ötesine geçer her zaman için. Dolayısıyla e, doğru şeyi yapma durumundan gelen mutmainlik bizi belki de maddi olarak zahirin imarında batı medeniyetinin performansına Kavuşturamıyor ve bir şekilde onların maddi ve teknolojik zenginliği, egemen medeniyet ve kültür oluyor. Kültür olarak da dikte ediyorlar. Mutluluğu onlar tarif ediyor. Yemek zevkimiz, şekillere ait estetik anlayışımız hepsi bir şekilde bombardıman altında. Ve dolayısıyla kendi iyimizin tekrar tekrar hatırlayıp üretmek durumundayız. Nesillere aktarmak durumundayız. Hiç kolay bir şey değil. Çünkü bu... Kültürü iyi tekrar üretebilme enstrümanları da onların enstrümanları. Yani filmdir, evet. müziktir. Zaten onların onların alanı olmuş 20. yüzyılda. Çok zor hakikaten. Kolay değil. Valla hep hocamın naklettiği bir söz vardır. Hal sari'dir diye. Fethi abi'den. Fethi, rahmetli Fethi Bey'den. Yani... Biz o halde olacağız ki çocuklarımızı o hali geçirelim. Yani evet. bizler o hali yaşayacağız ki etrafımızdaki insanlara o hali geçirelim. Tabii de seküler, katı seküler dünya görüşünde gayb alemi diye bir şey yok. Yok. Dolayısıyla sabahın şafak vakti henüz sökmeden bir insanın uykusunun en tatlı yerinde uyanıp soğuk su ile abdest alıp efendim sabah namazına durması pek rasyonel bir edim gibi gözükmüyor. Veyahut e, işte sıcak bir günün çoğunu susuz, e, yemeksiz geçirmesi pek rasyonel bir edim değil. Çünkü insanın zihni verimliliğini düşürebilir, efendim fiziki verimliliğini düşünebilir. Ama e, şimdi tam tabii bir çıkaramayacağım fakat Cenab-ı bir alışverişten bahsediyor. Yani bir şeyleri vererek ...daha yüksek şeyleri aldığımız bir... ...alışverişten. Ee, kısa vadeli... ...çıkarlardan... ...feragat ederek aslında... E, ...inanmış insan... E, ...daha büyük bir şeye... ...talip oluyor. Feragat ettiği zaman... E, ...o uykudan feragat ettiği zaman... ...işte rıza rızaya... ...talip oluyor. Evet. E, Allah'ın rızasına talip oluyor. Ve... Yani modern insanın anlayamayacağı daha büyük bir alışveriş yapmış oluyor sanki. Evet. Tabii şimdi bu buraya kadar güzel geldi iş. Şimdi biraz işi rastlinalitenin dışına çıkarak değerlendirelim. Yine büyüklerimden işitmiştim. Men amene bil kader emine minel keder. Yani bu dünyada da eğer kadere bir hakkın teslim olabiliyorsak ki bu zor bir şey keder diye bir şey bizim yanımızdan oramaz yandan geçer giderdi de, demişlerdir kadere teslim olan kederden, keder'den kurtulur emin yani. olur evet kederden, keder. kurtulur, kederden kurtulur bu zor bir şey yine bir Allah dostu bu Erzurum'u İbrahim Hakkı'nın lutfunda hoş karın doş. aman evladım siz öyle söylemeyin kaldıramazsınız hmm. lütfunda hoş lütfunda hoş deyin onu o söyler buyurmuşlardır Oo, da... Hocam işte bu muazzam bir incelik. <gülüyor> Bunlar da böyle evet. anekdotlar yani. Hiç hiç büyük laflar etmemek lazım evet. sanki değil mi? Allah evet. korusun. Evet. Ee, yani biz sıkletimizin kaldıracağı laflar evet. etmeliyiz. Evet. Sizin geçen programlardan birinde rüya bahsinden e, den vurmuştuk. E, orada e, bir şey zikretmiştiniz siz e, kitabınızda, hatıra kitabınızda. Rüyayı her rüyayı konuşmamak. Evet. Çünkü rüyayı konuştuğunuz anda evet. o tecelli etmeye başlıyor evet. hayatın içinde. Evet. Her rüyayı o yüzden kuşun dile kuşun ağzındaki getirmem. mektup gibidir buyurmuşlar. Evet. Konuştuğunuz evet. anda kuş ağzını açar, mektup arza iner <gülüyor> evet. ve gerçekleşir. Evet. Hayırlı inşallah. O kadar. Evet. Bazı meraklılar vardır böyle Hı -hı. bir ya. Efendim baba, söyleseniz de buyursanız da. Hayır inşallah evladım. Üç defa ya yeter artık diyor ben de baba alın bunu başımdan <gülüyor> meraklı adam ya anlamıyor yani mütecesüs evet. de ayrı bir dert yani evet. insanlara mütecessiz olmak. Evet. İyi niyetle de olsa bir yerden sonra arifler işaret yani arife tek bir işaret kafidir buyurulmuştur yani ee, bazı insan böyle rüyalarda öyle hayırdır inşallah Hayır, hayırdır inşallah hayırdır inşallah demişler. Evet yani. Bu rüyaları hakikaten e, yorumlamak bu modern fizikte de esasında çok fazla karşılığı olan bir şey. Bir şey fiil dünyasında mühürlenerek açığa çıkmazdan önce e, olası birçok durum içerisinde aynı e, olasılığa ihtimale sahip esasında bu fiil dünyasına kayıtlanması için. O kayıtlanarak burada mühürlendiği zaman diğerleri bu kuantum kolaps dedikleri durum üzerinden olasılık dünyasından... ...ihtimalleri bitiyor, ortaya çıkıyor. O rüya olup da henüz ayrı bir fiilsel duruma karşılık gelmezden önce... ...eğer kişi onu iyi bir niyetle yorumlar ise... Hı -hı. ...umulur ki o ihtimal iyi şekilde kayıtlanacak, mühürlenecek ve kader olarak tasdik edilecektir. Bu aynen gözlemcinin bir olayı gözlerken niyetinin... ...o işlemin sonucuna tesir etmesi gibi. En meşru iş, çift yarık deneyidir. Yani orada gözlemci... ...eğer e, gelen fotonu... E, ...tane ya da dalga... ...tanecik ya da dalga şeklinde... E, ...gözlemlemeyi niyet etmişse... ...o şekilde buluyor. Bunu neredeyse istisnası yok. Dolayısıyla... Schrödinger'in yani, kedisi hikayesi. Evet, Ölümü dirim mi Evet, kedi? evet. Hı -hı. ...hatta bu çift yırık deneyini bu lazer framelerle daha gelişmiş şekilde yaptıkları zaman gözlemci ilk niyetinden farklı bir şekilde ışığı gözlemlemeye karar verirse yani kararını deneye başladıktan sonra değiştirirse kaynağı bile dönerek tesir ediyor gözlemcinin niyeti ve değişikliğe yol açıyor bu, Burası gerçekten e, çok müthiş bir şeydir. Ya yani Tam... şöyle e, anlıyorum senin anlattıklarından da dün e, yine okuduğum bir şeyde e, Lorenzin Konrad Lorenzin e, eski bir çalışmasına meşhur artık bir çalışmasına atıf vardı diyor ki Pekin'de bir kelebeğin kanat çırpışı Atlantin öbür tarafında Meksika Körfezi'nde e, fırtınaların yönünü değiştirebiliyor. ...yani öyle acayip... ...kaos teorisinin temel şeyidir bu... aforizmasıdır. Evet. ...yani çok ufak girdiler... ...çok büyük sonuçlara sebep olabilir... ...yahut bizim sebepler dairesinde ...çok ufak girdi... ...çok ufak e, değişken... ...bu bir şey yapmaz dediğimiz şeyler... ...çok büyük e, sebeplere netice olabilirler... ...şeklinde... E, ...biraz hocam galiba... ...hayatı da biraz böyle okumak lazım... ...evet... ...yine Fethi abiden, mesela şimdi... Hikmet Bey söyleyince aklıma geldi Biz fail değiliz ama failin kuluyuz Amin. yani dolayısıyla hani çok keramet var insanlar diyor hı hı. E şair e Dolayısıyla yani böyleyiz e biliyorsunuz Eskiden hep abdül olarak kordu isimleri Abdül Baki Abdül Kadir Abdül Kadir diyor yani evet. Kudret sahibinin kulu evet. Bu ne demek size o kudretinden bahşedebilir, etmiştir. Abes, Allah abesle iştikal etmez. Evet, abesle. Mutlaka o kudretinden size vermiştir. Onu bilin ona göre. Yani fethabiden abiden yine bir anekdot geldi. Ee, bizim hanıma söyledi. Kızım çocuklara düşersin deme. Hmm. Düşmeyesin de. Çok tecelli güzel. eder dedi. Çok güzel. Tecelli eder dedi. Oh. Evet. Evet. Hocam bu o kadar mühim ki Değil mi? Çok Hı. o kadar çok mühim ki Yani psikoloji açısından da çok mühim bir şey Yürüdüğü zamanda da evet. söyleme dedi evet. Evet. Şuraya gidersin şöyle yaparsın Tecelli eder dedi Neden? Oh. Sözün dedi canı vardır Eyvallah. Sen söylemiyorsun oh. Sana söyletiyorlar Eyvallah, Eyvallah. Eyvallah. Hocam Eyvallah. bu Sözün canı vardır çok acayip bir şey ya Evet evradın da canı vardır biliyorsunuz onu da anlatayım size Anlatın hocam lütfen evet. Şey Baba demiş ki Büyük şey hı hı. Ben demiş bir evrat yazabilirim İlmim var hı hı. Bu kadar sene 8 geçtim Bu işi biliyorum hı hı. Tertip ederim Size de vereyim okursunuz Ama demiş canı olmaz Allah Şimdi Bakıyorlar müridan Efendi de bir evrat yazsa da biz de okusak Öyle hı hı. ya insan hı hı. ister yani Çocuklar ister, talep ister ya hocam bir kitap yazsa da bu kadar ilmi irfanı var biz de okusak filan e, müridan da istiyor insan bu işte demiş ki şah şey, o anlıyor evladım canı olmaz evet benim baba ne demek canı olmaz şimdi mi size okursunuz beni seviyorsunuz hatırın hatırımı kırmazsınız muhabbetle çocuklarınız da okur torunlarınız da okumaz demiş hı. 100 sene sonra 200 sene sonra 300 sene sonra okunmaz demiş. Unutulur, atılır gider demiş. Bak demiş Hazreti Pir yazmış 500 sene sonra okunuyor. Gümbür gümbür her sabah. Canı işte o diyor yani. Canını içine koymuş. İçine içine diyor. Canını içine <gülüyor> Bu da böyle bir şey. Sözün de canı var dedi Fethi abi. Kim söyletiyor o sözü sana? Tabii. Tabii. Onun için çok, çok hep müsbet şeyler çok söyleyeceksin. Güzel. Kötü bir şey gördün söylemeyeceksin. Eyvallah. Duayı hep mehbi Çocuk değil mi düşmeyesin, düşmeyesin. düşersin düşmeyesin. bak düşmeyesin. dikkat et düşersin değil. Dikkat et düşmeyesin. düşmeyesin. Böyle. Hocam e, bu aslında psikoloji açısından da çok mühim bir uyarı. Çünkü e, çocukları bazı anneler babalar negatif pekiştireçler kullanarak eleştiriyorlar. Senden adam olmaz. Allah Allah. Ne kadar da tembelsin. Ben senin zamanında böyle miydim? Böyle miydim? <gülüyor> Dün daha bir hanımefendi dinledim. Babanın sözleri hep böyle çocuğa. Ve tabii çocuk babayla da anneyle de sürekli çatışma halinde. 14-15 yaşında Oo. bir çocuk. Ee, baba diyor ki ben senin zamanında ne kadar çok ders çalışıyordum. Sen nasıl işe yaramaz tembel bir adamsın. Eyvah eyvah. Yani çocuğu adeta böyle bir kader tayin ediyor. Yani çocuğu o kişi olmaya zorluyor. Ee, bu bizim kültürümüzde bu negatif pekiştireçleri kullanmak çok yaygın hakikaten bir gün hiç unutmuyorum e, Hıdiv kasrının o yem yeşil e, korusunda yürüyüş yapıyorum evet. Bir çocuk o yem yeşil yerde koşuyor Anne bağırıyor koşma düşersin yani. Ben de o sırada şöyle düşünüyorum bu çocuk burada koşmazsın nerede koşabilir nerede ya yani bu yem yeşil yerde evet. düşmeyecekse koşmayacaksa benim koşmam geliyor değil mi? Yani bu yaşımda benim geliyor. <gülüyor> tabii. Ee, işte böyle bu negatif e, ifadeler maalesef daha sonra çocuklarımızı hayata karşı da çok kısırık ve özgüvensiz kılıyor ya da agresif aşırı agresif kılıyor. Ya da aşırı agresif aşırı tabii. Agresif. Her şeyden şey kapıyor. alıngan, saldırgan, her şeyden nem kapan. Ya rahat olun evet, yani evet, evet. düşmeyesin de galiba evet. Evet. demek ki e, ağzımızdan çıkan her sözü dikkatle ve rikkatle söyleyeceğiz çok güzel <gülüyor> Dikkat ve rikkat rikkatle. Rikkatle. Abdülaziz Bekkin Hazretleri e, kendisine gelip de bir insanla ilgili dedikodu yapacak olanları kötü e, bir söz söyleyecek olanları hep o kişiyle ilgili olumlu bir şey söyleyerek sustururmuş <gülüyor> <gülüyor> Hiç ne, ağzından ne? kötü bir söz çıkmazmış yani, mübareğin. Evet. Ee, birisi gelip de bir e, tarafıyla e, diyelim ki eleştirecek olsa hemen onunla ilgili güzel bir şey söylermiş. Şimdi az önce bir sohbet yapıyorduk programa girmeden önce orada bir hocamızın çok güzel bir ifadesi oldu. Onu da zikredelim zayi olmasın. Tabii tabii. Ee, Abdülhay Efendi'ye'nin e, müridanından birisi e, geliyor diyor ki ona e, efendim diyor şu caminin imamını e, rüyamda zünnar ile gördüm beline bir zünnar bağlamış olarak gördüm e, hoca ona diyor ki evladım sakın bunu bir keşif olarak yorumlama sanki o kişinin gerçek özelliğini yansıtan bir özellikmiş gibi yorumlama ee, bu senin zihnine gelen şey seninle ilgili bir şeydir, zaaftır kusurdur, senin o insanla ilgili hislerinin kusurudur, seni yanıltmasıdır ya, evet. ee, yani insan kendinde olan şeyi şeye de bir mutlaklık bir kesinlik atfetmemeli kendisinin yanılabileceğini de her zaman akılda tutmalı Sanki. Tabii tabii yani o yüzde yüz öyle işte onun için bizler hep yani dünya, e, günde kırk defa iyya kena ve iyya kenas diyoruz isteane ediyoruz Rabbimizden sana ibadet ediyoruz kuru bir isteane değil önce ibadet sonra <gülüyor> <istihane>. <gülüyor> yardım istiyoruz yani evet. evet evet Hikmet Bey evet bu meşhur işte tecelli tecelli gha <gülüyor> işte suyun rengi kabın rengidir. Aslında çok şey söylenmiş bu konuda değil mi hocam? Evet. kişi kendi zandını görür. Mesela bir mürşit bir aynadır buyurulmuştur. Evet. Siz mürşitte gördüğünüzü kendinizde kendinizde kendinizde alacaksınız. Mürşitte gördüğünüz hal sizin kendi halinizdir. Kesinlikle. Size kendinizi gösterir müşteri olarak yani. <gülüyor> çünkü. Hocam bu ne kadar psikoterapeutik şeylere benziyor. Ee, psikoterapide de e, transferans, kontrtransferans diye kavramlar var. Mesela siz geçmiş yaşantılarınızla ilgili bir çözülmemiş bir şeyi terapistinize getiriyorsunuz ve ona yansıtıyorsunuz. Mesela babanıza çok öfkelisiniz onu çözememişsiniz. Terapiniz bir yerinde birdenbire öfkeleniyorsunuz terapiste. Bağırıyorsunuz, kızıyorsunuz filan. Aslında anlaşılıyor ki o geçmişte babayla çözülmemiş öfke birden orada da patlıyor, oraya yansıyor. Terapist ne yapıyor bu durumda? <gülüyor> terapist iyi bir terapist ise, iyi bir şey efendi ise <gülüyor> absorbe mi ediyor? <gülüyor> onu çözümlüyor, çözümlüyor, anlıyor ve ona yardımcı oluyor. Bak bu böyle olabilir mi diyor. İki tokat tanışanlar. <gülüyor> o zaman terapi bitiyor. <gülüyor> evet, evet. Çok evet, güzel. Evet, evet, evet. Allah yardımcımız olsun. Hayat zor. Eyvallah. Yani Cenab-ı Allah'ın yardımı. Mesela eskiler söylerlerdi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Amin. Bu idi yani. Hı -hı. Normal. Herkes söylerdi bunu. Evet. Hı -hı. Ya Rabbi tevfikini refik eyle. Bizi Tevfikini refikeyle refik Refikeyle e Bizi bize bırakma yani rehberliğini Hı -hı. Her an yanımızda tut Biz bize Hı -hı. kalırsak yandık yani. Yandık. O. Bunu bilirsek yani evet. Onun için aşıkın lafı amandır ya Resulallah Diyor ya Yazıcı zaten Yani böyle bir evet. şimdi Bu bir tasavvur Hı -hı. bir terbiye usulü Buna alışıyorsunuz bir süre sonra Ve hayata bu gözle bakmaya Başlıyorsunuz bu, kız Hı -hı. bu gözle bakmaya başlayınca Birçok hayatın Hercü merci artık sizi fazla ırka sarsmıyor. sarsmıyor Gene bir çalkantı oluyor yani Olmaz diye bir şey yok Ama ama o kadar sarsmıyor Cenab-ı Allah bir de e, Yani nasıl söyleyeyim Mühlet veriyor Bazı insanlara hı hı. Bazı insanlar erkenden uyarıyor Bazılarına mühlet veriyor evet. Bazılarına evet. ölüme kadar Mühlet veriyor Bana evet. da aklımız evet. ermiyor aman yarabbi diyoruz aman yarabbi diyoruz böyle bir hadise hı hı. İslam medeniyeti bir tasavvur olarak bir düşünce bir duygu bütünü olarak çocukları küçükten itibaren bir Allah fikriyle Allah'ın Resulullah fikriyle kutsallığı fikriyle yetiştiriyor hayata karşı çok donanımlı yetiştiriyor işte bazı sözler bu tamam işte size yani evet. bazı dalganışlar e, e, bu adam hayata karşı çok şey değil yani e, çok serttir ciddi değil, flexible yani öyle de olur diyor, böyle de olur diyor bakalım diyor Mevla diyor filan, hayat geçiyor zaten yani, Evet. öyle de baksan evet. geçiyor, yani. böyle de baksan geçiyor yani, zamanı durdurmak elimizde değil, bir, bir de olan, tabii günü <gülüyor> mutmain geçirmek, iç huzuruyla geçirmek evet, yani, iki günü Birbirini eşit getir, geçirmemek. Geçirme, ya O, o zaten da, geçmiyor. O da çok... E, hayır, <gülüyor> kayıplarda <yani>. olmayalım. <gülüyor> evet, de yani, evet. geçmiyor yani. Hocam insan iki satır bile okusa, iki güzel sözle dinlese, tabii. kendini daha inkişaf etmiş, tabii. kemalat yolunda azıcık da olsa e, ilerlemiş buluyor. Dolayısıyla onun imkanları çok. Evet. E, bizi bizi bırakma dedik. E, aman kelimesine Evet. bir vurgu yapmak istiyorum iman e, hadd-ı zatında huzur bulmaktır diyor bir yazar evet. yani e, iman sadece inançla ilgili değil içsel Tabii. huzuru da bulmaktır evet. emin olmaktır evet. hepsi evet. aynı kökten Tabii. geliyor evet. emaneti yüklenmek evet. ve e, sonuçta e, içsel bir emniyet duygusuna evet. e, erişmek o çatışmaları düğümleri içinde çözmek ve yahut da olduğu gibi kabul etmek Çöze ha, çözem teslimiyet çözemesek de eyvallah Tabii. bu böyle Evet. Ee, şimdi anlamadım ama belki anlarım belki de anlamam ama böyle evet. sahibi var İnsan iltica etmek e, mecburiyetinde bu bütün şeylerde böyle yani iltica etmeden Hı -hı. yaşaması mümkün değil ben bir gençlik yıllarımda yani benim gençlik yıllarım 50'li yaşlar falan yani Aşağıda. bayağı batı klasiği okumuştum hı hı. Orada da ben bu ilticayı görüyorum hı hı. Ön kabuller var Ama sonunda biraz psikolojik olarak tabi Ben bir yani sıradan bir kimse olarak okudum bir psikolog falan hı hı. değilim Ama bu iltica isteğini görüyorum e, Kaderi çözememe aczini hı hı. görüyorum Çözemedikleri zaman absürt hı hı. diyorlar yahut da çözemedikleri zaman biz bunu çözemedik diyorlar. Ama çözme ihtiyacı var. Halbuki kadere teslim olsa iş bitecek. Modern de olamıyor. Ama işlerinde işte biraz okuyunca öyle insanlar ortaya çıkıyor. Onlara da anka kuşu gelmiş. Yani kıpkızıl bir ortamda, kapkara bir ortamda onu nurlandırmış, dokunmuş. Peki bu ne? Yanındaki ne dokunmamış? Valla Bilmiyorum Bir Asım abi vardı bizim mühendislerden Bizim abimiz Topcunun huzurunda oturuyoruz Ona kaderi sordu Asım abi temiz bir abimiz e, Mütedeyyin Efendim falan Ama soruyor Topcu dedi ki ben ne bileyim Ne yapacağım hocam Allah'a sor dedi hı. Bu kadar net Cevap verir mi dedi Bilmem dedi Topcu Bazısına verir bazısına vermez hı. ...işitecek kulak varsa... Verir. ...içine alacak kalp varsa... Evet, bak, ...verir. Bak, evet. yani. Bu kadar netti yani. Tabii mesela bunu... ...ben yani 25 yaş civarında... ...bu bilgiyi duydum... ...yani yaşadım bu hadiseyi... ...o zaman şaşırıyorsunuz... ...ama tabii hocaya... ...hürmetimiz çok... ...yani onu kuşatamıyoruz... ...yani böyle Hı -hı. anlıyoruz hadiseyi... ...bir yerde durdu o... Hı -hı. Yıllar geçti on yıllar geçti filan Hakikaten öyle yani John'a veriyor Bertrand'a Vermiyor niye ne bileyim ben Çok enteresan Jacques Ellul Diye bir Fransız evet. e, İlahiyatçının Evet bir sözü var Ben de bir kitabımda iktipat etmiştim Tanrı konuşur diyor evet. Tanrı konuşur Allah konuşur biz duyarız ya da duymayız. Eman, eman. Eyvallah. eyvallah. eyvallah. Her, an, her tefelle, an konuşur. Külli emin hüve fişan. Her an bir, yeni, işte, bir yeni bir iştedir. Yeni bir yaratıştadır. Eman. Efendim çok teşekkür eman. ediyoruz. Eman. Eman. Ee, kıymetli hocam Saadettin Ökten ve değerli dostumuz e, Hikmet Yavuz Sarı ile beraber. Bugün bir gönül sadası programının daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı bir gün diliyoruz.